Oruç malumunuz son yıllarda yaz aylarına geliyor ve sıcaklık bazen had safhada oluyor. Özellikle Antep'te, Güneydoğu'da belki biraz daha fazla ülkemiz adına. Kişi hiçbir sağlık problemi olmadığı halde sırf işinin ağırlığından dolayı ya ben bu Ramazan oruç tutmayayım da işte Ocak ayında tutayım diye ertelerse bu ayrıca bir kefaret gelektirir mi dedi? Evet. Öncelikle şunu ifade edelim, e, orucunu ertelemekten dolayı kefaret gerekmez. Baştan bunu söyleyelim. Ama şunu da söyleyelim, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında veya şimdiki zamanda e, insanlar hararet içerisinde, sıcaklık içerisinde bugünkü gibi klim, klima yok soğutucular yok bir şey yok böyle bir zamanda insanlar oruç tutuyorlar veya düşünün ki yazın tarlada insanlar hem tarlada çalışıyor hem ekim biçiyor hem oruç tutuyor yani bizim büyüklerimizi biliyoruz bize anlatıyorlar yazın sırtında efendim çocuğu bir de üstelik efendim ekim biçiyor harman yapıyor böyle zamanlarda adeta susuzluktan ağzını açıyor, böyle zamanlarda oruç tutuyor. Oruç biraz basite indirgendi gibi geliyor bana. Hafife alınıyor, biraz basite alınıyor. Efendim ne, ben oruca dayanamıyorum. Kardeşim bak, sen oruca bir başla. Cenab-ı Hak sana bir kolaylık verebilir. Şayet sen eğer dayanamıyorsan, dayanamayacak bir duruma gelmiş de, orucunu açıyorsan, su içiyorsan, Zaten sana kefaret yok. La yükellifullahu nefsin illa usaha. Evet. Yani Allah e, hiçbir insanı yapamayacağı bir işte sorumlu tutmaz. Bak ne güzel ayeti de okudunuz. E, dolayısıyla bir insanın böyle ben dayanamıyorum diye tecrübe etmeden gerçekten day dayanıp dayanmadığını tecrübe etmeden test etmeden böyle ben bunu kış zamanına erteleyim, Çok sıcak hava diye ertelemesi Allah ile arasındaki bir meseledir. Cenab-ı Hak yarın ona soracak. Şimdi o hocaya soruyor ama hocanın verdiği cevap önemli değil. Hoca ona bir cevap verir. O anlatır. Hoca onun anlattığına göre bir cevap verebilir. Ama yarın burada ölçü şu. Yarın Allah'ın huzuruna vardığı zaman kulum sen falan zaman yazın niçin orucunu kış güne erteledin dediği zaman gerçekten samimiyetiyle Allah'a bir cevap verebilecekse ertele. Yok. Ya ben Allah'a cevap veremem. O cesaret diyorsa, yok derse, o cesaret bende yok derse o zaman erteleyemez. Ölçü budur.